Hoş geldiniz. Bu videonun konusu mitolojilerdeki ortaklıklar ve bu ortaklıkların sebebi. Çünkü birçok kişiye göre Nuh tufanı hikayesinin bütün dünyada yer alması inandıkları Allah'ın varlığına veya kutsal kitaplarının gerçekliğine bir kanıt. Baksana benim inandığım kitapta böyle bir şey yazıyor ve bu bütün dünyada farklı bile olsa anlatılmış. Demek ki bu gerçekten de yaşanmış. Muhtemelen siz de bu tip iddialarla karşılaşmışsınızdır ve ''Ya böyle hikayelerin bütün dünyada yer alması gerçekten de bir kanıt mı acaba?'' diye düşünüyorsunuzdur. Ha böyle iddialarla karşılaşmadıysanız da merak etmeyin illaki bir gün gömlek düğmeleri boynuna kadar iliklenmiş badem bıyıklı bir arkadaş gelip bu tip iddialarla sizi inandırmaya çalışacaktır. O yüzden bu videoyu erkenden izlemiş olmak baya bir işinize yarayacaktır. Öncelikle Nuh Tufanı hikayesinin birçok mitolojide farklı isimlerle yer alıyor olması bu tufanın gerçek olduğunu kanıtlamaz. Sadece böyle bir inancın olduğunu kanıtlar. Çünkü bütün mitolojiler Nuh tufanını aynı şekilde aktarmıyorlar. Her hikaye hem karakterleri hem de giriş, gelişme ve sonuç kısımlarını farklı anlatıyor. Ama sebeplere girmeden önce benzerlikleri bir anlatmam gerekiyor. Yani olay bir tek Nuh tufanı değil. Bütün dünya tarafından kabul görmüş bazı figürler var. Önce bunları bir görelim, ardından nasıl oldu da bunlar kabul edildi veya nasıl bir değişime uğradılar bunları anlayalım. İlk önce de Ruhlar Köprüsü inancıyla başlayalım. Çünkü Ruhlar Köprüsü inancı yani Sırat Köprüsü bütün dünyada var. Ruhlar Köprüsü basitçe öldükten sonra ruhumuzun bu dünyadan ahirete giderken geçireceği bir aşamayı, bir yolu temsil ediyor. Ve bunun da kökeni astrolojiden geliyor. Çünkü antik zamanlarda insanlar Sürekli gökyüzüne bakarlardı ve gördükleri sembollere göre bir hikaye uydururlardı. Neticede yapacak başka işleri de yoktu. Hava kararınca hayat bitiyor ve şehir ışığı diye bir şey olmadığı için yıldızlar lamba gibi parlıyorlar. Hatta sırf bununla alakalı biz yıldızları size bir kandil olsun diye yerleştirdik diyen ayetler var biliyorsunuz. İşte insanlar gökyüzüne baktıklarında yabancıların Milky Way Bizimse yolu dediğimiz bir çizgi gördüler. Bu çizgi basitçe gökyüzünde bir yarık gibi, geçilecek bir yol gibi görünüyordu ve güneşi, ayı, çeşitli gök cisimlerini tanrılaştıran kavimler de haliyle bu yolu öldükten sonra geçilecek bir köprü gibi görmüşlerdi. Bu köprüye de strada yani yol diyorlar. Daha sonra Araplar strada'yı yutmak manasına gelen seratanla birleştiriyorlar ve sırat diyorlar. Ama Kelime benzerliği çok da önemli değil çünkü Çinvat diyen de var, Rasma diyen de var, Varoğlu var. İnsanlar göğün iki tarafını birbirine dikiyormuş gibi görünen bu yarağa baktıklarında o parlak yıldızların oluşturduğu yolu cehennemin üzerine kurulmuş bir köprüye benzettiler. Çünkü biz ölünce ruhumuz bedenden çıkıyor değil mi? E bu ruh nereye gidiyor? Gökyüzüne gidiyor. Öyleyse gökyüzünde geçmesi gereken bazı aşamalar olabilir. Hatta o aşamalardan geçmeden cennete varılamaz. Örnek vermek gerekiyorsa Satapatabrahman'a ya göre yani Hindu inancına göre ölen kişi günahkarları yakan fakat iyi insanların geçmesine izin veren iki ateş sütunu arasından yürümek zorunda kalır. Yani bir arındırma yolundan geçer. Aynı inancı Çin tradisyonunda gene buluyoruz. Bu da şöyledir. Cehennem ırmağı üzerine ıstırap köprüsü denilen bir köprü geriliyor ve ölen kişi Ahirete gitmek için bu köprüden geçmek zorunda kalıyor. Tabi aynı şekilde ahiretten de buraya gelmek için bu köprüden geçmek lazım. Yani reenkarnı olurken de ıstırap köprüsü geçilmek zorunda. Benzer bir inanç İran Zerdüşlerinde yine vardır. Ölen kişi cennete ulaşmak için Çinvat veya Rasma denilen ve yine amellerinize göre genişleyen veya daralan, kıldan ince kılıçtan keskin olabilen bir köprü üzerinde yürür ve eğer köprüden düşerse yani günahkarsa Hemistegana, azap çekeceği bölgeye kapılır. Ama geçmeyi başarırsa vahişte, yani cennete ulaşır. İslamiyet'te de cennete gidebilmek için öncelikle cehennemin üzerine yerleştirilmiş olan Sırat Köprüsü'nden geçmek gerekir. Bu köprü bir saç teli inceliğindedir ve düşerseniz yanarsınız. Düşersem... Tabii şunu da söylemek lazım. Kur'an'da bakın sırat köprüsü diye bir şey yaptık ona göre ha dikkatli olun şeklinde bir ifade geçmiyor. Kur'an'da sırat el müstakim yani doğru yola iletmek ifadesi geçiyor ama hadislerle bu sırat el müstakimi doğru yolu cennetin ve cehennemin arasındaki bir yol gibi ifade ettiler. Zira bu inanç baya bir yaygındı. Bütün dünyada vardı ve millet de bundan kopamadı. Hatta hadislere baktığınız zaman bu köprüden geçmek için kestiğimiz kurbanların bize yardımcı olacağı bile yazıyor. Yani dünyadayken kestiğiniz kurbanlar öldüğünüzde, bu köprüye geldiğinizde sizi sırtlarına alacaklar ve geçirecekler. Bunun benzeri yine Oset tradisyonunda vardır. Ölen kişi bir ırmağa gelir ve o ırmağın üzerinde baya ince bir kalas vardır. Ama eğer iyi yaşamışsanız, tanrılara kurban vermişseniz vesaire, bu kalas genişlemeye başlar ve görkemli bir köprüye dönüşür. Dolayısıyla ahirete geçmeyi başarmış olursunuz. Çok da sıkmak istemiyorum. Benzerleri bütün dünyada var sonuçta. Ama şunu düşünmenizi istiyorum. Bütün dünyada bu inanç var diye gerçekten de Sırat Köprüsü vardır diyebilir miyiz? Hadi dedik. Hangisi gerçek? Bunu nereden bileceğiz? Çünkü birçok farklı anlatım var. Hangisi doğru? Nasıl emin olacağız? Eğer Çin inancı doğruysa bu durumda reenkarnasyon gerçek. Çünkü bu köprü reenkarnasyon köprüsüydü. Eğer Zerdüşt inancı doğruysa bu durumda Ahuramazda gibi veya Mitra gibi tanrılar gerçekler. Çünkü bu köprüyü bunlar tutuyorlardı. Aynı şey diğer inançlar için de geçerli böyle böyle gidiyor. Dolayısıyla burada bir tercih yapmak gerekiyor. Mantığıken en eskiye gitmek gerekiyor değil mi? Yani bu köprü inancı nerede ortaya çıkmış? İlk önce nerede bulunmuş ve nasıl diğer milletlere geçmiş? Yani orijinali neymiş? Bunu görmek lazım. Ama bunu yapınca da bir kere Kur'an'ı eliyorsunuz. Çünkü Kur'an en son gelen kitap. Çünkü ondan önce de birçok kitap var. Ondan önce de birçok din var. Dolayısıyla bir önceki kitaplara bakıyorsunuz. Yani İncil'e, Tevrat'a. Ve eğer bu inanç bunlarda yoksa mecburen diğer mitolojilere bakmak gerekiyor. Çünkü kaç bin yıllık Avesta'da bile Sırat Köprüsü inancı vardı. Dolayısıyla bu ilk nerede ortaya çıktı ve nasıl anlatıldı bunu bilmek lazım. Yani hakikate ulaşmak için kim kimden alıntı yapmış bunu anlamak lazım. Ama burada bizim bazı akıllı arkadaşlar şöyle bir açıklama getiriyorlar. Hayır İslamiyet öyle son din falan değil. İlk din. Adem'le Havva'dan beri tek bir din vardı İslamiyet. Bütün peygamberler her kavme geldiler ve doğru dini anlattılar. Ama insanlar ne yaptı bu dinleri saptırdı. Şeytan geldi ortalığı karıştırdı, farklı mitolojiler yarattı ve milletin kafası karıştı. Dolayısıyla diğer mitolojilerde bunların anlatılıyor olması pek de önemli değil çünkü doğrusunu biz söylüyoruz. Zaten önceki kitapları da Allah göndermişti. Hepsini aslında Allah göndermişti çünkü hak din ve ilk din İslam'dı ama İslamiyet zamanla değiştirildi. İşte biz en son geldik son bir kitapla değiştirilmemiş olan doğru hikayeleri tekrardan anlattık. Bizim diğer milletlerde olan şeyleri anlatıyor olmamız çok da önemli değil. Çünkü biz onlardan çalmadık. Hatta onlar bizden çaldı. Çünkü Allah 124 bin peygamber göndermişti. E iyi de yavrucuğum sen bu videoyu niye izliyorsun ki o zaman? Ben ne söylersem söyleyeyim kabul etmeyeceksin ki. İşine gelmeyince kör, işine gelmeyince sığır, işine gelmeyince de dilsiz olacaksın. Ve ona bizim aklımız ermez falan diyeceksin. Yani 3 maymunu oynayacaksın. Sen hakikatin, gerçeğin, ilmin peşinde değilsin ki. Sen ekmeğinin peşindesin. O yüzden ben ne söylersem söyleyeyim kabul etmeyeceksin. Kaldı ki mantıklı bir açıklama da getirmiyorsun zaten. Çünkü söylediğin şeyin beni kopyalayan birinin esasında ben olmasından pek de bir farkı yok. Şöyle anlatayım. Ben bugün bir kitap yazıyorum ve kimsenin bilmediği şeyleri anlatıyorum. Bir sürü buluş yapıyorum. İnsanlara yeni bir bakış getiriyorum. Yani daha önce söylenmemiş şeyleri söylüyorum. Daha sonra, 100 yıl sonra adamın birisi çıkıyor, benim kitabımı okuyor ve bunu biraz değiştirerek başka bir kitap yazıyor. Ve diyor ki, hayır ben bunları Diamond'dan almadım. Diamond benden aldı. O benden çaldı. Ben doğrusunu anlatıyorum. Halbuki adam bunu yaparken ben çoktan ölmüşüm. Ben kitabı yazarken adam daha doğmamıştı bile ama pek de önemli değil. İş inanç olunca illaki yiyen birileri çıkacak. Hayır bir de 124 bin peygamber muhabbeti var biliyorsunuz. O da ayrı bir konu. Yani 124.000 peygamber diyorsun. Her yıl bir kişi göndersen 124.000 yıl boyunca sürekli peygamber gönderilmiş demektir. E her peygamber de 20-30 yaşına kadar yaşasa mantıken her yıl 20-30 tane peygamber sürekli hayatta olmalı değil mi? E bu kadar adam 124.000 yıl boyunca sürekli çıkıp da bir şeyler anlatıyorlar ve aynı inancı anlatıyorlar sözde ama kimse bunu fark etmiyor. Kimse bunu kaydetmiyor ve bizim görebildiğimiz peygamberlerin sayısı da dört tane beş tane. İşinize gelince bir tanesi devrim yapıyor, denizi ikiye bölüyor, binlerce yıl boyunca konuşuluyor. E ne oluyor da 124 bin peygamberden sadece 3-5 tanesinin adı duyuluyor. Madem Mısır'a, Sümer'e, Japonya'ya her yere peygamber gitmiş ve hesaba göre her çağda her dönemde sürekli bir peygamber varmış. E o zaman neden kimse bunlardan bahsetmemiş? İnsanlık ortaya çıktığından beri bu kadar kişi aynı iddiayı sürekli savunsa, tekrarlasa illaki birileri bunu kaydeder değil mi? Yani 124 bin kişi bulutlarda sandalye var diye bağırsaydı komikliğine bile birisi bunu yazardı. Ama niye ise tek tanrı Allah'tır, tek doğru budur diye büyük bir iddia ile ortaya çıkıyorlar ve sürekli bunu söylüyorlar ama kimse bunu yazmıyor. Millet gidiyor Poseidon'a tapıyor, Zeus'a tapıyor veya Osiris, Hermes, Loki bilmem ne bilmem ne. Bu da garip bir kafa yani. Ha bu arada Müslüman takipçilerin bana kızmasın çünkü ben burada Kur'an'ı eleştirmiyorum aslında. Zira Kur'an'da 124 bin peygamber diye bir ifade yok. Öyle bir iddia yok. 124 bin kişi iddiası hadislerle ortaya atılan bir şey. Yani zaten kutsal kitapta olmayan bir şey. Zira bayağı absürt bir iddia yani. Ama millet tabii ki bunları bilmiyor ve bir iki tane argüman ezberliyor ve sürekli aynı şeyleri savunuyor. Ben böyle insanları eleştiriyorum. Yani inandığı dini bilmeyip din dersi vermeye kalkanları eleştiriyor. Yani akıl var mantık var bu kadar adam aynı iddiayla sürekli ortaya çıkacak ama kimse ciddiye almayacak ve bu kadar yıl boyunca sürekli gerçek din saptırılacak. Bu zaten gelmiş geçmiş en büyük başarısızlık olur yani. Ama neyse biz çok da uzatmayalım. Kaldığımız yerden devam edelim. 7 sembolizmi de bütün dünyada yaygın bir sembolizmdir. Ortak bir inançtır. Ama çok giriş seviye bilgi artık bu ve birçok videomda zaten anlattım. O yüzden uzun uzun konuşmak istemiyorum. Özetle şöyle. Tanrı'nın 7 felaketi, cehennemin 7 katı, cennetin 7 katı. Bunun gibi inançlar insanların antik çağlarda tespit edebildikleri 7 büyük gök cisminden geliyor. Güneş, ay... Merkür, Satürn vesaire vesaire. Haftanın yedi günü bile buradan geliyor aslında. Her gök cismine ayrı bir gün vermişler ve çoğu ayın bile ismini bu tanrılardan yani gezegenlerden almışlar. Şimdi, bütün dünyada yedi sembolizmi var diye, millet antik zamanlarda o teknolojiyle o kadarını görebilmiş diye yediği mi kutsallaştıracağız? Evren yedi boyutludur, her şeyin temelinde yedi vardır, dünya altı günde yaratılmıştır, Yedinci günde Tanrı oturup dinlenmiştir falan mı diyeceğiz yani? Bence gerek yok. Zira anlayacağınız üzere şimdiye kadar anlattığım şeyler, Sırat Köprüsüdür, Yedidir, bunlar göğün haritası ile alakalı şeylerdi. Bütün dünyada insanlar aynı gökyüzüne baktığı için aynı hikayeleri uydurmuşlardı. Çok da abartılacak bir yanı yok bunun. Millet nasıl oldu da dünyanın dört yanında tarım yapmayı öğrendi? Nasıl oldu da dünyanın dört bir yanında ateşi kullanmayı öğrendi? Millet nasıl oldu da takvimler oluşturdu? Veya tekerlek bütün dünyaya nasıl yayıldı? Çünkü millet dünyanın dört bir yanında aynı şeylere ihtiyaç duydu. E ihtiyaçlar aynı olunca tedarik ettikleriniz de aynı oluyor. Kaldı ki o kadar savaş yaşanıyor, o kadar fethetme ve işgale uğrama durumu var. O kadar ticaret yapılıyor, kültürel etkileşim yaşanıyor. Kız veriyorsun, kız alıyorsun. Zamanla biri diğerini asimile ediyor. E zaten inançlar da az bir şey benzediği zaman kabul etmek çok da zor olmuyor. Ama buna daha sonra değineceğiz. Benzer mitlerden biri de kutsal dörtlü inancıdır. Dünyanın dört bir yanında insanlar Tanrı'nın kutsiyetini dörde böldüler. Ve nasıl ki bugün dünyanın dört bucağı gibi ifadeler kullanıyorsak eskiden de Tanrı'nın dört elçisi ifadesi vardı. Gök yüzünün dünyaya düşmesini engelleyen dört büyük sütun veya dört büyük mimar veya mahşerin dört hatlısı, dört büyük melek, dört element, dört ana yön anlayacağınız, bunlar da yine ortak mantıktan geliyor çünkü insanlar aynı şeylerle karşı karşıya kalıyorlar. Nerede olursanız olun, gidebileceğiniz dört tane yön var yani ön, arka, sağ, sol. Diğerleri ara yönler veya doğu, batı, kuzey, güney. Nerede olursanız olun. Ateş, su, toprak, hava, bunlara bağlı yaşıyorsunuz veya dünyada dört tane mevsim var değil mi? Günü dörde bölüyoruz. Sabah, öğle, akşam, gece. Her şeyimiz dörtle alakalı. Sırf buna uysun diye kutsal kitapları bile dörtlüyorlar yani. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an. Halbuki Zebur öyle kutsal bir kitap falan değildir yani. Zebur şu anda kitab-ı yer alan bir parçadır. Zebur gibi 30 tane kitap var. Ama öyle deyince geleneğe uymuyor. Çünkü tesler anlayışı var. Yani peygamberleri bile dörtlüyorlar biliyorsunuz. İbrahim, Musa, İsa, Muhammed. Diğerlerini pek de konuşan yok. Akademik dilde konuşmak gerekiyorsa bu kutsal dörtlüyü mitosla halkın belleğine yerleştirdiler. Ve bu mitos logosla günümüze kadar gelmeyi başardı. Hristiyanlıktaki mahşerin dört hatlısı inancından bahsetmiştim zaten. İnanca göre kıyameti bu arkadaşlar getiriyorlar. Yani final, son bu varlıklar sayesinde geliyor. Ve yine İslamiyet'e baktığımızda da dört büyük melek figürünü görüyoruz. Mikail, İsrafil, Azrail ve Cebrail gibi. Hatta Azrail de yine Kur'an'da adı geçmeyen bir melekti. Kur'an'da ölüm melekleri ifadesi geçiyordu fakat dörtlemeyi tamamlamak adına Azrail de hadisler yoluyla İslamiyet'e sokuldu. Çünkü dörtlemeyince tablo eksik kalıyordu. Çünkü Hristiyan teolojisinde de dört büyük melek kavramı kullanılıyordu. Bütün dünya bu dörtlüğe birçok isim vermiştir. Zerdüştler bunlara Amşaspant demiştir. İbraniler onları Elohim veya Seraf adıyla anmıştır. Maya kavmi Bacab diye ifade etmiştir. Mısırlılar da doğudaki ruh, batıdaki ruh diye görevlendirerek Amset, Hapu, Tesatmutf ve Kuabnesuf gibi isimler vermişlerdir. Antik Çin'de, Hint inancında, ve hatta kaldelilerde bile bunu görebiliyoruz. Bu dörtlünün görevleri hep aynıydı. Bunlar ya yaratılışı meydana getireceklerdi ya da kıyameti. Bunlar ya dört yönü temsil ediyorlardı ya da dört elementi. Şimdi bütün dünya bu dörtlüğe inanmış diye dörtlü gerçekten de vardır diyebilir miyiz? Hadi dedik hangisi doğru nereden bileceğiz? 4000 yıl önce konuşulan mı? 2000 yıl önce konuşulan mı? Hangisi hakikat? Bakın bütün dünyada böyle bir dörtlü anlayışının olması gerçekten de böyle varlıkların olduğu anlamına gelmiyor. Sadece bu inancın var olduğunu kanıtlıyor. Ve milletlerin diğer milletlerden öykündüğünü, onlara özendiğini kanıtlıyor. Hani bugün DC bir karakter çıkardığında iki aya kalmadan Marvel'da bir benzerini yaratıyor ya. Aynı bunun gibi. Bugün nasıl ki Kore'de veya Amerika'da bir dizi tuttuğu zaman benzerini hemen biz de çekiyorsak çünkü bu işte para var diyorsak veya yurt dışında tutan bir programın bir benzerini buraya getiriyorsak aynısını din adamları da zamanında yapmışlardır. Mantıklı gelen bir takım iddiaları, bir takım mitolojik ifadeleri kendi mitolojilerine katmışlardır. Ama tabii ki bunu bir günde yapmıyorlar. Bütün dünyada benzer inançların olması bunların tek bir dinden geldiğine veya gerçek olduklarına kanıt değildir. Bütün dünya tanrıya kurban veriyor diye gerçekten de bir tanrı vardır diyemeyiz. Çünkü batıdaki adam başka bir tanrıya kurban veriyor, başka bir mantıkla veriyor. Doğudaki adam başka bir mantıkla veriyor. Eğer tanrı tek bir din göndermişse ama insanlar dört büyük güç gibi veya kurban ibadeti gibi birçok şeyi sürekli yanlış anlamış ve saptırmışlarsa ve gerçekten de bunlar bir tanrı tarafından gönderildiyse öyleyse bu tanrı beceriksizin önde gideni olmalı. Çünkü bu tanrı ne söylerse söylesin derdini anlatamamış. Ben şunu şunu yapmanızı istiyorum demiş ve herkes kafasına göre bunu değiştirmiş. Veya Tanrı o kadar şifreli konuşmuş ki millet doğaçlama yapmak zorunda kalmış. Ve sırf Tanrı kendini iyi ifade edemedi diye veya gönderdiği dini koruyamadı diye birçok din ortaya çıkmış ve zamanla insanlar doğru din seninki değil benimki diyerek Tanrı adına birbirlerini öldürmeye başlamışlar. Böyle bir durumda din adına yapılan bütün eziyetlerin sorumlusu Tanrı olur. Çünkü doğru düzgün bir din göndermeyi başaramamıştır. Şöyle bir örnek vereyim daha iyi anlayın. Diyelim ki ben bugün sokağa çıktım ve mavi bir cin bana vahiy gönderiyor. Bu evreni bu mavi cin yaratmış ve bizden bir şeyler istiyor. Şunları şunları yapmazsak öldüğümüzde yanacağız. Dolayısıyla ben ne söylüyorsam onu yapın. Çünkü bu mavi cin beni elçi olarak tayin etti dedim. Ve yüz kişi de bana inandı ve bunu görenler de benzer şeyleri yapmaya çalışabilirler. Atıyorum 5 yıl sonra başka birisi başka bir köyde lan iyi taktikmiş diyerek beyler bana da yeşil bir cin vahiyi gönderiyor doğrusu budur diyerek 50 kişiyi toplamış olsun. Geçen 1000 yıl içerisinde de 100 kişi 100 tane cin örneğiyle ortaya çıkmış olsun. Yani dünyanın her yanında apayrı bir cin hikayesi var. Bu durumda 1000 yıl sonra birisi çıkıp da şunu dediğinde ''Ya beyler şu an birçok cin hikayesi var doğru ama bunlar saptırılmış. Asıl gerçek bir cin hikayesi vardı eskiden. Bizim Diamondullah Hoca vardı o söylüyordu. Onunki doğruydu. Bin yıl sonra birisi bunu söylese, etrafta bin tane cinci olsa, sırf ilk önce ben söyledim diye ben doğru olur muyum? Olmam değil mi? Çünkü yüz tane uydurmanın içerisinden bir tanesini aklamaya çalışıyoruz. Bu yanlış şıklarla doğru cevabı vermeye çalışmaya benziyor.'' Yani hiçbirimiz doğru değiliz aslında. Millet geçmişte göğe bakmış ve gökte bir takım semboller görmüş, akrep, aslan, köpek vesaire. Ve Canis Majoris'e yani Sirius'a köpekle alakalı birçok hikaye uydurmuşlar. Şimdi birçok kavim bunu yaptı diye gerçekten de gökte köpek var mıdır? Baktığınız zaman gerek Hindistan'da, gerek Antik Yunan'da, gerekse Cahiliye Araplarında her yerde Sirius'a hikaye uydurulduğu ve insanların bu yıldıza taptığı görülüyor. Hatta Dogon kabilesi Sirius'la alakalı resmen destan yazmıştı. Bizim Türkler de gerek Börteçine gerekse Aşina gibi kurt figürlerini oluşturmuşlardı. Ve Oğuz Kağan'la veya Ergenekon destanıyla bunları anlatmışlardı değil mi? Sirius o kadar önemliydi ki bütün mitolojilerde yer bulmuştu. Birisi Anubis demişti, diğeri Holot demişti, diğeri Sotis, diğeri Potolo, Kur'an ise Şira demişti ve bunların hepsi de köpek veya kurt figürüydü. Eğer birçok insanın bir şeye inanması onu doğru yapıyorsa, bu durumda Bozkurt Destanı'nda, Ergenekon Destanı'nda veya Oğuz Kağan Destanı'nda olduğu gibi Sirius'un da gökten mavi ışık kuzmesiyle inen bir kurt olduğunu ve Türklerin de kurttan geldiğini söylemek gerekiyor. Çünkü bu destanda Oğuz Kağan ve diğer kişiler bu yıldızla ilişkiye giriyorlar. Hani diyorsunuz ya, benim bedem maymun mu kardeşim ben inanmam evrim mevrim yalanmış falan. E bu durumda inkar etmeye gerek yok çünkü dedeniz maymun değilmiş, kurtmuş. Şimdi son bir ortak mitten devam edelim ki videoyu bununla açmıştık ve herkesin de kafasını karıştıran mit bu. Nuh tufanı miti. Nuh tufanını hepiniz biliyorsunuz. Bütün dünyada var olan bir efsane ve Kur'an'a göre farklı, Tevrat'a göre farklı anlatılıyor. Yani kutsal kitaplarda bile yine arasında bir takım çelişkiler olan bir hikayeden bahsediyoruz. Kur'an'a baktığımızda Nuh kendi kavmine uyarıcı olarak gönderilen birisi. Ve tufanda Nuh'un kavminden iman etmeyenleri cezalandırmak için gönderiliyor. E Nuh belli bir bölgede yaşıyor. Kavmi de belli bir kavim yani bütün dünya falan değil. Öyle masonluğun tek dünya düzeni gibi bütün dünya tek bir yerden yönetilmiyor. Dolayısıyla eğer bir tufan yaşanıyorsa belli bir bölgede yaşanmış olması lazım. Nuh'un olduğu yerde yaşanmış olması lazım. Böyle baktığınız zaman Kur'an'da Nuh felaketinin mahalli bir felaket olduğunu anlıyoruz. Çünkü... Nuh'un kavmindekiler iman etmiyor diye apayrı bir yerdeki masumların öldürülmesi pek de adaletli olmazdı. Sonuçta aynı tanrı iş Lut kavmine geldiği zaman bir tek Lut kavmini yok etmişti. Yani Sodom ve Gomorra'da olan şeyler yüzünden bütün dünyaya bir felaket yollamamıştı. Ha derseniz ki hayır Nuh bütün dünyaya peygamber olarak yollanmıştı ve onun kavmi bütün dünya halkıydı. Bu yüzden de bütün dünya sular altında kaldı. Böyle bir iddiada bulunursanız. Bu durumda başka bir peygamber için dünya onun yüzü suyu hürmetine yaratıldı gibi ifadeler kullanmayacaksınız. Çünkü inandığınız dine göre bütün dünyaya, bütün alemlere peygamber olarak gönderilen bir kişi var. Ve onun zamanında da herhangi bir tufan yok. Ama böyle ikilemlerin olması normal çünkü Nuh tufanı çok eski bir hikaye ve bunun onlarca versiyonu var. Kimi versiyonda tufan bütün dünyayı yok etti yazıyor, kimi versiyonda da belli bir bölge sular altında kaldı yazıyor. E, kutsal kitaplarda alıntı yaparken farklı kaynaklardan alıntı yapabiliyor Dolayısıyla birisi başka bir şey diğeri başka bir şey söyleyebiliyor Çünkü tevrata baktığınızda işin Kur'andakine göre bayağı bir farklı olduğunu görüyorsunuz mesela tevrat'ta insanların meleklerle cinsel ilişkiye girmeleri ve yarı melek yarı insan bir ırkın doğması milletin büyü yapmayı öğrenmesi tanrılaşması yani bayağı bir yoldan sapması anlatılıyor ve bütün dünya yoldan saptığı için Nuh ve ailesi hariç bütün insanların öldürüldüğü yazıyor. Kur'an'da da insanların yoldan saptığı söyleniyor fakat nasıl bir yoldan sapış olduğu ile alakalı pek de bir ayrıntı verilmiyor. Bu ayrıntılar Tevrat'ta yer alıyor fakat Tevrat'taki melek kavramı da Kur'an'dakine uymuyor. Çünkü Kur'an'a göre melekler öyle insanlarla cinsel ilişkiye girebilecek olan varlıklar değillerdir. Anlayacağınız üzere bu kitaplar farklı metinlerden alıntı yaptıkları için farklı şeyler anlatıyorlar. Peki tufan olayı gerçek midir? Çünkü bu birçok millette yaralıyor ve bu öyle gökyüzüne bakıp da görebileceğiniz bir şey değil. Yani gerçekten de yaşanmış olması lazım. Örneğin Avustralya'daki tufan anlatımlarında bütün suları yutan dev bir kurbağadan bahsediliyor ve susuzluktan kırılan hayvanlar bu kurbağayı güldürmeye karar veriyorlar. Kahkaha patlatan kurbağanın ağzından çıkan sular da tufana yol açıyor. Hindistan'da da yine Brahmana'da yazdığına göre bir balık, İnsan ırkının atası olan Manu isimli bir adamı yakında gerçekleşecek olan büyük tufandan haberdar eder ve bir gemi yapmasını öğütler. Tufan başladığında balık gemiyi kuzeye doğru çeker ve bir dağın yanında durdurur. İran'daki mevcut inanca göre de çok korkunç bir kış mevsimi yaşanır ve o kadar çok kar birikir ki mevsim değişince eriyen bu karlar bir tufan oluştururlar. Bu yüzden Ahuramaz da ilk insan ve ilk kral olan Yima'ya bir kaleye çekilmesini öğütler. Yima da insanların en iyileriyle çeşitli türde bitkileri ve hayvanları yanına alarak bu kaleye sığınır. Mantık aynı. Sadece gemiye değil de kaleye saklanmış bir lider görüyoruz. Yunan inancına baktığımızda da Tanrı Zeus'un insanları çok günah işledikleri için bir tufanla yok etmeye karar verdiğini fakat ateşi çalan Prometheus'un oğlu Düyükelion'ı bundan haberdar ettiğini ve ona bir tekne yapmasını öğütlediğini görüyoruz. Benzer bir tufan hikayesi Türk inancında falan da vardır. Hemen her yerde vardır. Dolayısıyla bunları tekrar etmeye gerek yok bence. Çok da sıkmayalım, uzatmayalım. Ama şunu bir sormak lazım. Madem ki bütün dünyada bu inanç var, böyle bir şey anlatılmış, peki bu ilk önce nerede yapılmış? Yani en eskiye gittiğimizde tufanla alakalı ilk metinleri nerede bulabiliyoruz? Cevabı basit. Yazının bulunduğu yer olan Sümer. Tufanın Sümer versiyonuna göre tanrılar tufan koparmaya ve insanlığı yok etmeye karar verirler. Ancak tanrılardan bazıları bundan hoşlanmaz. Tanrılardan biri son derece örnek bir adam olan Kral Ziusudra'ya bir tufan kopacağını haber verir ve ondan bir gemi yapmasını ister. Tufan 7 gün 7 gece boyunca ülkeyi kaplar. Bunun Babil versiyonları da var tabi ki. Kimi kaynak baş karakterden Atrahasis diye bahsediyor. Kimi kaynak Utna piştim diyor. Kimisi ise başka bir şey diyor ama tufan motifi baki kalıyor. Peki bu gerçekten de böyle bir tufanın olduğunu kanıtlıyor mu? 3-5 kişi haricinde bütün insanlık yok mu oldu? Bütün dünya sular altında mı kaldı? Veya kanıtlıyorsa hangisini kanıtlıyor? Çünkü dedik ya 20 tane örneği var. Gemi Nisir dağına mı indi, Cüdü'ye mi indi, Ağrı'ya mı indi? Ya da Parnasos dağına indi diyen mi doğruyu söylüyor? Ararat dağlarına indi diyen mi doğruyu söylüyor? Kahramanımız Diukelyil mi? Utnapishtin mi? Atrahasis mi? Eş ve Pikachu mu? Doğrusu hangisi? Eğer bilimsel mantıkla bakarsak en eskisi en doğrusudur diye düşünmek lazım. Ama bugün kimse gidip de Marduk'a veya Sümer dinine inanmıyor değil mi? Ha Sami gelenek hala devam ediyor. Ama Sami Panteon kayboldu. İşimize gelince eski inançlara putperesttir bilmem nedir falan diyoruz. Kabul etmiyoruz. İşimize gelince de onlar ne anlattıysa doğru sayıyoruz. Her neyse diyelim ki bütün mitolojileri boş verdik. Bütün anlatımları boş verdik. Siz hangisine inanıyorsanız o doğru. Kabul ettiğiniz dindeki kabul ettiğiniz ifade doğru. Artık hangisiyse. Bu durumda bunu kanıtlamak lazım, değil mi? Yani bilimsel bir şekilde, tarihsel bir şekilde bunu temellendirebiliyor olmak lazım. Gerçekten de bunun yaşandığını söyleyebiliyor olmak lazım. E bunu nasıl yapacağız? Tabi ki bilimsel araştırmalarla. Ama öyle vay efendim bizim arkeologlar Judy'ye gitti de orada bir tahta falan buldular. Bu tahta muhtemelen Nuh tufanından kalma, hatta Nuh'un gemisinden kalma bir parça. Öyleyse Nuh tufanı yaşanmış, ahanda da gemi Judy'ye inmiş. Böyle diyerek bir yere varamazsınız çünkü öyle bir şey yok. O kafayla bakacaksanız şu anda bizim galaksiyi Galaktik Konsey denilen bir örgüt yönetiyor. Ve ruh çağırma celseleri sayesinde bizimle iletişime geçiyorlar. Gelecekten haber veriyorlar. Spiritüelistler de bunlarla sürekli konuşuyorlar. Ha inanmayanlar Sağlıklar Planı kitaplarını veya Ra Bilgileri kitaplarını okuyabilirler. Ya da şu anda Amerika 51. bölgede uzaylı varlıklar üzerinde deney yapıyor. İnanmayanlar Indiana Jones'un kristal kafatası bölümünü izleyebilirler. Adamlar orada anlatmışlar yani. Daha da ileride Agartha denilen bir yeraltı uygarlığı var mesela. Dünyayı aslında onlar yönetiyor ama kimsenin haberi yok ve 100 metre ileriden sağa döndüğünüzde de Atlantis'e rastlıyorsunuz. Atlantis'te aşırı gelişmiş bir medeniyetti ama ne olduysa yok oldu. O da yetmiyorsa marketi biraz geçtikten sonra sol tarafta yerin altında reptilian denilen sürüngen bir antik ırk var. Ve bu ırk bütün dünyayı yönetiyor. Zaten eğer Tanrıların Arabaları kitabını okursanız, bütün dinleri Mars'taki varlıkların gönderdiğini göreceksiniz. Hatta zamanında insanlar ve elfler ittifak kurmuşlardı ve Mordor'a yürümüşlerdi ama Sauron denen kafir onları engellemişti. Sarmadıysa buyurun ablacım içeride daha güzel modellerimiz de var. Ent var, Ork var, uruk var. Bir şeyler buluruz ya. Yani. Anlayacağınız üzere iş fantezi yapmak olunca uydurmanın sonu yok. Bu yüzden gerçekten de bilimsel kanıtlarla ilerlemek lazım. Bugün en ufak bir selin bile aşındırma izleridir, şiddetidir, etkileridir. Bunları tespit edebiliyorsak bütün dünyaya soykırım yapan büyük bir tufanın da kanıtlarını illaki bulurduk. Peki bulmaya çalışanlar oldu mu? Böyle bir araştırma yapıldı mı? Yani gerçekten de büyük bir tufan olduğuyla alakalı elimizde veriler var mı? Var. Ateistler kusura bakmasın tufan gerçekten de yaşanmış ve bununla alakalı da birçok kanıt bulunmuş. Ama bu tufan öyle bütün dünyayı mahveden bir tufan değil. Yani abartıldığı gibi değil. Bu tufan mahalli bir tufan, yerel bir tufan. Ama tabii ki bunun çok abartılması ve bütün dünyayı kaplayan bir tufan gibi anlatılması son derece normal. Çünkü eskiden insanlar dünya deyince kendi yaşadıkları bölgeyi veya gidip gördükleri yerleri anlıyorlardı. Öyle bütün dünyayı geziyim, seyahat edeyim diye bir şey yok. İnsanların çoğunun hayatı doğup büyüdükleri köyde geçiyor. Özellikle ilk yerleşim alanları tapınak merkezliydi ve ilk köyler, ilk kentler hep tapınağın çevresine yerleştirilen binalardan ibaretti. Çok uzun bir dönem boyunca toplumdaki en güçlü kişiler din adamlarıydı ve bütün kayıt işlerini bu adamlar hallettiler. Millete maaşı rahipler dağıttı. Stoklanacak ürünleri rahipler stokladı. Okuma yazmayı ilk önce rahipler öğrendi. İlk bilim adamları, ilk filozoflar, ilk astronomlar rahiplerdi. Bu yüzden rahipler son derece saygınlardı ve ne söylüyorlarsa doğruydu. Bu rahipler bir felaket, kıtlık veya savaş yaşandığında çeşitli yöntemlerle bunu kaydettiler. Veya kaydedemiyorlarsa da sözlü gelenekle kuşaktan kuşağa anlattılar. Bu esnada da bilebildikleri dünya çok ufak bir dünya olduğu için... Ufak tefek olayları bile mecburen abarttılar. Kulaktan kulağa oyunu gibi kuşaktan kuşağa bu işler ciddileşti. Yüz kişinin savaştığı bir muharebe ileride anlı şanlı büyük bir savaşa dönüştü. Veya birkaç tane kabileyi örgütleyip de başa geçen bir lider ileride tanrı kral haline geldi. Mesela Firavunlar en başlarda tanrıyı sembolize ediyorlardı. Yani sadece görevlilerdi ama zamanla tanrı haline geldiler ve insanlar bunların bedenlenmiş bir tanrı olduğuna inandılar. Yani şeyh uçmadı, mürit uçurdu. En basiti bu. Ve önce 3000 civarında Kiş ve Ur bölgelerinde bir takım sel felaketleri yaşandı. Ve zamanla insanlar bu sel felaketlerini büyük bir tufana çevirdiler. Zaten sürekli Nil taşkınları yaşanıyor. Ve bu insanlar selden, felaketlerden sürekli çekiyorlar. E apartman dairesinde oturmuyorlar. Yerler asfalttan değil, her taraf toprak. Evler tezekten yapılmış yani kolay dağılıyor. Bir metrelik bir sel olduğunda hayat duruyor. Her şey çamur altında kalıyor. Dolayısıyla bizim bugün çok da üstüne düşünmediğimiz, küçümsediğimiz bazı felaketler o dönemdeki insanlar için Tanrı tarafından gönderilen bir lanet gibi karşılanıyor ve sürekli benzer şeyleri yaşayınca da işi büyüttükçe büyütüyorsunuz. Charles Leonard Woolley 1922 ile 29 yılları arasında Mezopotamya'nın antik şehirlerinden olan Urda çeşitli kazılar yaptı. Bu kazılarda M.Ö. 4000'lerden kalma kral mezarlarını ortaya çıkardılar ve birçok antik kalıntıya ulaştılar. Fakat 12 metre daha derine indiklerinde izlerin tamamen kesildiğini gördüler. Çünkü her taraf balçıkla kaplanmıştı ve bu garip bir şeydi. Çünkü o toprağın balçık yapısında olması mümkün değildi. Adamlar Allah Allah dediler bir bakalım. 300 metre ileri gittiler, orayı da kazdılar ve yine 12 metre derinlerde balçık var. Biraz daha tepelere gittiler, yukarı kısımlara baktılar ve orada da aynı şeyle karşılaştılar. Ve bunun tek bir açıklaması vardı. Bu balçıkla kaplı bölge her yerde olduğuna göre ve buraya ait olmadığına göre başka bir yerden gelmiş olması lazım. Nasıl gelmiş olabilir? Bir taşkınla, bir tufanla veya bir tsunami'nin etkisiyle. Millet hemen Nuh tufanına kanıt bulduk diye düşündü ve Almanya'dan, Fransa'dan, birçok bölgeden araştırmacılar yardıma geldi. Bölge tamamen kazıldı ve görüldü ki Şurupak ve çevresinde M.Ö. 3000'lerde gerçekten de büyük bir sel felaketi yaşanmış. Hatta bu felaket yüzünden 4 metre, 5 metre kalınlığında bir tabaka oluşmuş. Yani bu yükseklikteki bütün her şey toprağın altında kalmış ve bu abartmak için gayet müsait. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu tufan 5000 yıl önce yaşanıyor. Yani M.Ö. 3000'lerde. Yazı zaten bulunmuş. Yani o dönemde bütün insanlığın yok olmadığını, dünyanın formatlanmadığını biliyoruz. O dönemde birçok medeniyet hala hayatta. Ve onlar böyle bir etkiyle karşılaşmamışlar. Peki nasıl olur da herkesin şahit olduğu bu tufan veya herhangi bir şey zamanla bir mit haline geldi ve bu kadar abartıldı? Kimse bunu görmedi mi, karşı gelmedi mi? Hayır abicim biz de gördük böyle bir şey yoktu diyenler olmadı mı? Bunun da cevabı şöyle: Yazı ilk bulunduğunda tarih yazmak için veya mitolojik hikayeleri kaydetmek için kullanılmıyordu. Yazı çok uzun bir süre ticaret amaçlı kullanıldı yani malların kaydı, ürünlerin fiyatı, ne kadar stok yapıldığı yani tarihçilik diye bir şey yoktu. Destancılık vardı ve şairlik vardı. E eski şairlere baktığımızda veya Homeros gibi insanların yazdığı şeylere baktığımızda onların da sürekli geçmişten bahsettiğini ve olayları süsleyerek, abartarak anlattıklarını görebiliyoruz. E, siz başınıza gelen bazı olayları veya yaşanmış savaşları tabletlere yazmıyorsanız, yani yazıya geçirmiyorsanız ne yapıyorsunuz? Bu şekilde insanları gazlamak için veya onlara geçmişi anlatmak için süsleyerek anlatıyorsunuz. Kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa bunlar geçiyor ve her yüzyılda bir, bir iki tane ekleme yapılıyor. Bir iki tane daha ayrıntı giriliyor. Ve 500 yıl sonra, 1000 yıl sonra birisi çıkıp da ''Dur ya bunu da yazmak lazım.'' dediğinde baştakiyle alakası olmayan bir hikaye ortaya çıkıyor. Tabi bunlar sadece ihtimal. Yani %100 bir şekilde böyle olduğunu söyleyemem. Ama akıl var, mantık var. Olimpos oturan kaslı bir amcanın kızıp da böyle dünyayı suya boğmasından daha mantıklı en azından. Bence bir doğa felaketinin bu kadar abartılıp tufan haline getirilmesi ve ileride de bazı kutsal kitapların alıntı yaparken bunları gerçek zannetmesi son derece normaldir. Çünkü insanlar sadece kendi çevrelerini dünya zannettikleri için başlarına gelen şeyleri de öyle aktaracaklardı. E 500 yıl önce de dünyayı Asya ve Avrupa zannediyorduk. Amerika'dan falan hiç haberimiz yoktu ve Amerika ortaya çıkınca bütün dünya şaşkınlık geçirdi. Biz bile daha 500 yıl önce bile dünyamızı tamamen bilmiyorken 5000 yıl önceki insanların bilmesi çok da mümkün değildi. Zaten tarih pireyi deve yapan kitaplardan ibarettir. O yüzden pek de şaşılacak bir şey görmüyorum. Bakın biz bugün geçmişe baktığımızda 5000 yıllık, 6000 yıllık bir geleneğe baktığımızı anlayamıyoruz. Bir birikimle karşı karşıya kaldığımızı göremiyoruz. Bize göre her şey bir günde yaşanmış gibi oluyor. Yani nasıl olabilir canım yani böyle bir tufan yaşanmadıysa kimse buna inanmaz gözüyle bakıyoruz. Ama olaylar böyle değil. Yani bütün dünya toplanıp da Beyler dünkü tufanı gördünüz mü ya falan gibi bir toplantı yapmadılar. Bunu konuşmadılar. Bir karara varmadılar. Bir bölgede bir tufan yaşandı. Bu tufanla alakalı efsaneler dilden dile geçmeye başladı. 500 yıl sonra çeşitli savaşlarla başka bir millet de bundan haberdar oldu. O da üstüne bir iki ekleme yaptı. Bin yıl geçti. Başka bir millet de evet ya öyle bir şey olmuş olabilir dedi belki. Abarta abarta abarta abarta. 50 kuşak geçtikten sonra böyle bir tufan miti oluşmuş oldu. Biz bir tane hayat yaşıyoruz ve bu hayatta bile ne kadar çok şey değişiyor. Ne kadar çok şeye uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bizim gibi yüzlerce hayatı arka arkaya koyduğunuz zaman hikayelerin dedikodu gibi yayılması pek de olanaksız değil. Zaten baktığınız zaman bunun birçok örneği var. Mesela Hindistan'da birileri kötülüğü ifade etmek için Şiva diye bir tanrı uyduruyorlar. Sonra Mısır'da buna Set diyorlar. Aradan 500 yıl geçiyor ve çeşitli etkileşimlerle Yunanlar buna Hades adını veriyorlar. Türklerse Erlik adını takıyorlar. Son dönemlerde de bildiğiniz üzere bu varlığa iblis veya şeytan diyoruz. Sırf bu evrim bile birçok şeyi gösteriyor aslında. Çünkü başta negatif varlık yani karanlık varlık kötü değildi. Öyle olması gereken bir varlıktı. Sadece dualiteyi temsil ediyordu. Yani bir tarafta iyi olan bir varlık diğer tarafta kötü olan bir varlık vardı. Aydınlık ve karanlık gibi, iyi ve kötü gibi. Ama zamanla biz bunu apaçık bir şeytan haline getirdik. Çünkü mitolojiler üst üste bindi. Karakter bir bakıma aynı kaldı ama hikaye değişti. Biz bugün nasıl ki Amerika'da veya Japonya'da üretilen bir cihazı, teknolojik bir aleti hemen iki hafta içinde alabiliyorsak, yani dünyanın öbür ucundaki bir teknolojiyi buraya getirebiliyorsak, Geçmişte de bunu yapıyorduk. Biz bugün ithalat ve ihracatı hızlı bir şekilde yapabiliyoruz çünkü imkanlarımız el veriyor. Ama geçmişte bu bu kadar kolay değildi. Yeni teknolojiyi, yeni felsefeyi, yeni dini getirmek yüzlerce yıl sürüyordu ve ne zaman geldiğini bile hatırlayamıyorduk. Çünkü bu bir anda yaşanmıyordu. Mesela siz bugün okumayı ne zaman öğrendiğinizi hatırlıyor musunuz? Ben şu gün şu saatte okuma yazmayı söktüm diyebiliyor musunuz? diyemezsiniz çünkü bu öyle bir anda olan bir şey değil. Haftalarca süren bir şey. Bu bir süreç. İşte dinlerin ve mitosların bize gelişi de aynen böyle. Günümüzden 6000 yıl önce Mezopotamya'da Uruk kültürü vardı. 5000 yıl önce bunun yerini Cemdet Nasr dönemi aldı ve çok geçmeden Sümer dediğimiz bir medeniyet ortaya çıktı. Bu Sümerler de sürekli başka kavimlerle savaşıp durdular. Birbirlerinden bilim çaldılar. Askeri taktik ve teçhizat çaldılar. Üşenmediler bir de mitoloji çaldılar. 4000 yıl önce Urukagina geldi ve ilk yazılı reformları yaptı. Onun arkasından da Akadlı Sargon ortalığı kırıp geçirdi. Akadlılar tam anlamıyla bir dünya imparatorluğu kurmaya çalıştılar ve nereyi buldularsa oraya çöktüler. Çökerken de çöktükleri yerleri asimile ettiler. Yeni Sümer dönemi, yeni Babil dönemi derken aradan binlerce yıl geçti ve İran'la yani Pers halkıyla yapılan savaşlar sonucunda bu din geleneği reforme oldu. Gerçi zaten sürekli değişiyordu. Pek de reform oldu denemez ama sonuçta birçok değişim yaşandı. Bu Orta Doğu geleneği hem ticaretle hem de savaşlarla bir şekilde Yunanlara geçti ve Yunanlardan sonra da Roma halkı bununla karşılaştı. Yani greko romen kültürü Orta Doğu ile birleşti. Buna şunu örnek gösterebilirim, antik Hindistan'daki Mitra inancı önce Zerdüştlere, yani İran'a geçmişti, İran'dan da Mitra inancını Romalılar miras aldılar. Hatta yüzlerce yıl boyunca Mitra'ya taptılar. Anlayacağınız kimse öyle bir günde ortaya çıkıp da gerçek tanrı budur veya geçmişte şöyle bir şey yaşanmıştır gibi iddialarda bulunmadı arkadaşlar. Bunlar yüzlerce yılda yaşanıyor. Ahmet Mehmet'le savaşıyor, Ahmet'in tanrısı Mehmet'e geçiyor. Mehmet kendi tanrısıyla Ahmet'inkini birleştiriyor, bambaşka bir tanrı ortaya çıkıyor. Aradan 500 yıl geçiyor, hangi tanrı Ahmet'indi, hangisi Mehmet'indi, bunu bile hatırlayan çıkmıyor. Mesela antik Mısır'da günümüzden 5500 yıl önce bile birçok kültür vardı. Aşağı Mısır ayrı, yukarı Mısır ayrı. Birçok nome yani eyalet var ve her eyalet başka bir tanrıya tapıyor. Fakat 5400 yıl önce bütün nomeler birleşti. Yani bir imparatorluk oluşturuldu. Bu şekilde sülaleler dönemi başladı ve 31 sülale sıra sıra Mısır'a hükmettiler. Ve bu 3000 yıl sürdü. Yani 3000 yıl boyunca 31 kere devrim yaşandı. Anlayacağınız öyle bir tane firavun gelip de babadan oğla kendi devam ettirmiyor. Firavunluk öyle bir aileye ait değil. Neler neler yaşanıyor. E bu esnada sadece hanedan devrimi değil... Din devrimi de yaşanıyor. Bunun da en güzel örneği 4. Amenofis'in veya Amenotep'in Aton inancını getirmeye çalışması. Adam eski tanrıları bırakıp tek bir tanrı getirmeye çalıştı ve adamı devirdiler sonra eskiye geri döndüler. İşte dünyanın dört bir yanında sürekli bir savaş yaşanıyorken, sürekli bir devrim yapılıyorken, sürekli ticaret aracılığıyla bir takım inançlar da el değiştiriyorken bazı kitaplar yazılmaya başlanıyor ve o kitaplar Yazılırken hangi politikaya, hangi görüşe uygunlarsa o şekilde kaydediliyorlar. Mesela Tevrat'a baktığınızda şu anda Tevrat'ta 30 küsür kitap var ama bir o kadar da apokrif kitap var. Yani Tevrat'ın eski metinlerinin çoğu şu anda kabul edilmiyor. Çünkü yüzlerce kutsal kitap var. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bir tane seçiyorsunuz ve doğrusu budur diyorsunuz. Öncekilere, sonrakilere hiç bakmıyorsunuz. Bu yüzden de kafanız karışıyor. Halbuki bir okusanız hiçbir problem kalmayacak. Özetle nasıl ki teknoloji, yazı ve birçok şey bütün dünyaya yayıldıysa inançlar da bütün dünyaya zaman içinde yayıldılar. Ve doğru olsun veya olmasın birçok mitos birçok toplum tarafından kabul gördü. Olay bundan ibaret. Ama neyse bence yeterince konuştuk. Tekrarı düşmeye de gerek yok. Anlayanlar anlamıştır zaten. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.